Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim Rabbimiz muhteşem ama çok muhteşem bir bedenle bizi yaratmış Binlerce tıp fakültesinde Belki on binlerce laboratuvarda yüz senedir modern imkanlarla insan bedenini inceliyor. Tıp adamları, biyologlar, kimyagerler bir taraftan ve diğer bilim dalları insan bedenini inceliyor. Hala binde birine belki kesin bilgi olarak ulaşamadılar bazı bölümlerin. Beyin mesele Hala bir muamma Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Ne muhteşem nimet Ne muhteşem sanat Allah'ın bu yaratması Allahu Ekber Kardeşlerim Belki yüz sene daha insan incelenecek Asla Allah'ın sanatı ve yaratmasındaki azametinin sonuna gelinemeyecek böyle iman ediyoruz elhamdülillah Rabbimizin yarattığı bu insan bedenindeki hiçbir şey olmasa da olur değildir daha güzeli olabilirdi diye bir organ da bir sistem de yoktur kan dolaşımı böyle değil de başka türlü olsa daha iyi olurdu insan denemez Ahsenul <gülüyor> halikin Allah yaratanların en güzelidir daha iyisi yapılamaz böyle iman ediyoruz şaka bir düşünce değil bu kardeşlerim bizde bir sinir sistemi diye bir sistem var şimdi sinir sistemi deyince kaslar anlaşılacak öfke yapısı diye bir yapı var diyelim bedenimizde sinirlenip dişlerimizi gıcırdatıyoruz kaşlarımızı geriyoruz yumruğumuzu sıkıyoruz geriliyoruz bağırıyoruz Ahlaksız biri ise küfrediyor. Sinirinden dişlerine ısırıyor. Parmağını ısırıyor. Öfke yapısı diye bir yapımız var içimizde. Sinirlendi diyoruz. Bazen kendi kendimize sinirleniriz. Bazen eşimize, çocuklarımıza sinirleniriz. Ama bu sinir sistemi içimizde var. Bunu bünyemize, içimize koyan Allah Celle Celaluhu. İlaçla olmadı bu. Veya işte filan kanunla sinir sistemimiz, öfkelenmemiz oluşturulmadı. Rabbim böyle yarattı. İki yaşında çocuk da kendisinden bir yaş büyük abisine sinirlenip ağlamaya başlıyor. O da ağlayarak sinirini gideriyor ya da elini pat pat pat vuruyor kaşıkla tabaklara vuruyor bardağı fırlatıp kırıyor bir mühim not koyuyorum. bakınız kardeşlerim bu öfke yapımız bizim %100 gerekli kalp gibi dalak gibi böbrek gibi gerekli öfkelenmeden hayat olmaz Dolayısıyla niye sinirli insanız, öfkeli insanız diye sorgulamaya gerek yok. Böyle gerekli. Niye ağzımızda tükürük var diye soruyor muyuz? Ağzımız hafif kuruyunca şekerden midir, neredendir diye nasıl insanlar üzülüyorlar? Hafif tükürüğümüz Koyu olunca doktor aa şeker var sende dikkat et nasıl diyor. Demek ki belli bir kıvamda tükürük gerekli. Salya akıtmak doğru değil. Orada sıkıntı var. Tükürükte sıkıntı yok. Gereksiz yere, gereksiz ve uygun olmayan bir yere tükürmekte sorun var. Tükürük bir nimet. Boğazımızı temizliyor vesaire yani tıp adamlarının alanına girmemiz yanlış. Tansiyon, yüksek olursa sıkıntı, alçak olursa sıkıntı ama gerekli. Gerekli. Pompa vazifesi yapacak kalp neyle yapacak bunu? Gerekli. Fakat fazla olduğunda, az olduğunda sorun. Öfkemiz de gerekli. Eğer bizim öfkemiz olmasa, şeytana sinirlenmeyiz, kulu kölesi oluruz şeytanın. Öfkemiz olmasa, öfkelenme yapımız olmasa Allah'ın haramlarına karşı toleranslı, esnek oluruz, harama batarız. Öfkemiz olmasa fakirliğe, açlığa nefret gösteremeyiz. Kimse çalışmaz o zaman. Öfke esasen bizi ayakta tutan asıl yapımız bedenimizi canlılık içinde sürdürmemize yardım eden unsurlardan biridir. Gereklidir ama fazlası zarar. Biber gibi. Birazı yemeğe lezzet veriyor, fazla olunca da kaşığı bırakıyorsun yemeği yemiyorsun da. Rabbimizin bizi aziz kardeşlerim imtihan ettiği alanlardan biri öfke alanımızdır. Tıpkı şehvet alanımız gibi niye Allah bize şehvet verdi de erkekler kadınlara kadınlar erkeklere düşkün oluyorlar da sonra zina ediyorlar da sonra işte yanlışa düşüyorlar gençler kötü filmlere düşüyor da internette şöyle kötü sayfalar oldu diyor muyuz? e kardeşim insanlarda şehvet olmasaydı bugün 7 milyar nasıl olacaktı insanlar? erkekler niye kadınların e, kahrını çeksin? kadınlar niye erkeklerin kahrını çeksin o zaman? şehvet uğruna katlanılıyor bütün bunlara o şehvet dediğin şey yedi milyar demek şu anda. Bugüne kadar da kim bilir kaç milyardı. Gerekli o. Disiplinsiz olduğu zaman zarar. Yani helal sınırlarından çıktığı zaman tehlikeli. E kendi kendine çıktı. Yok öyle, kendi kendine çıkmıyor. Sen fren sistemini kullanamadığın için Şehvetin seni harama sürükledi. Cinsel şehveti kastediyoruz. Veya para şehveti de böyle bir şey. Kardeşlerim, öfke, bir tansiyon gibidir. Yani, sürekli bize hareket kazandırır. Eğer biz öfkemizi, Helaller ve haramlar diye bir dairenin içinde tutmayı beceremezsek öfkemiz bizi Allah'tan ve cennetten uzaklara kaçıttırır. Öfkelenince la havle ve la illa billah deyip sinirini rahatlatmak var. Başkasına sövüp hakaret ederek rahatlamak var. Biri haram, biri helal öfkelenince o öfkelendiren alandan kalkıp gidip rahat bir yerde oturmak bir bardak çay içmek var öfkelendiren kaynağın ve ortamın üzerine gidip kavga gürültü etmek var biri helal biri haram Allah nasıl şehvetimizi haramda mı helalde mi kullanacağımızı görmek istedi de bize şehvet verdi hayatı ona göre dizayn etti aynı şekilde öfke de verdi yahu kardeşim ikimiz de bu otobüste gidiyoruz ne oldu da sen şimdi bağırıp çağırıyorsun diyebileceğimiz bir ortamda sen diye başlıyor öbürü de sen diye başlıyor ikisi de kaybediyor peki peki tamam kalsın haklısınız ben bu durakta iniyorum başka otobüse binelim diyen kazanır e durup dururken niye öyle diyeceğim durup dururken kaza oluyor zaten durup dururken niye kaza oldu diyor musun? kaza oldu diyorsun kaza olmasın diye de dikkat ediyorsun kardeşlerim ey mümin evim olsun planım iman üzeredir diyen benim can kardeşlerim bana bu hayırı sen bize gösterdin diye dua edecek duasını umut ettiğim kardeşlerim hanımefendiler ve beyefendiler bu imtihanı anlayalım. Rabbimiz bu kadın, bu uyuz kadın, bu uyuz kadın her seferinde böyle yapıyor deyip demeyeceğimizi görmek istiyor. Şu vahşi adama bak ya. Vahşi bu adam. Hep böyle bu. Deyip demeyeceğimizi görmek istiyor Allah. O öyle yapsın. Nasıl olsa Allah sabredenlere sevap yazıyor. Diyeceğiz mi? Yetti be, kaçıncı defa oluyor mu diyeceğiz. Onu görmek istiyor Allah. Mümin evimizde, biz Allah'ın helali, sevap yazmak için önümüze koyduğu alternatifini tercih edelim kardeşlerim. Böyle edersek kazanırız. E hep böyle yapıyor, hep kazan. Hep kazan canım Allah Allah. Ali İmran suresinin 34. ayetini rica ediyorum. Bir kere, iki kere, üç kere, beş kere, her hafta okuyunuz. Mealini okuyunuz. allah Teala ne buyuruyor? Ta ayetin yukarısından itibaren cennet vaat ettiği, sevaplar vaat ettiği, mağfiret vaat ettiği, yerle gök arası kadar geniş cennetler vereceğim dediği kullarını sayarken sadece namaz, oruç, zekat, cihat saymıyor. Öfkelerini içine gömen kullarımdır onlar buyuruyor. Öfkelerini içine gömen kullarım. Bakınız kardeşlerim. Bu Ali İmran suresinin bu ayetleri ey Allah'ın kulları Uhud savaşını, Bedir savaşını, o mübarek Medine toplumunu anlatan ayetlerdir. Bu sayfanın gerisinde o ayetler var. İlerisinde o ayetler var. Uhud kalitesi, Bedir kalitesi, Medine ahlakı. Velkaziminal <gülüyor> gayza öfkesini içine gömenlerdir. Ama ben çekiyorum ama Allah sevap yazıyor. Yerler gökler arası kadar genişliği olan cennet vaat ediyor. O hoşuma gidiyor. Göm, yüreğin öfke mezarlığına dönsün. Defterlerin de dolu dolu olsun sevabı olarak. Bu ayeti lütfen bir kenarda çok okusun. Gergin kardeşlerim benim, sinirli kardeşlerim çok okusunlar tesbih gibi okusunlar vel kezimin el gayza vel kazimin el gayza vel kazimin el gayza hem öfkeni içine gömeceksin hem de affedeceksin bu işi sonra vallahu yuhibbul muhsinin böyle iyilikleri yapanları Allah sever ya Allah'ın beni sevmesine neler değerdi be diyebilmeliyiz kardeşlerim. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den güzel bir hadisi şerif dinleyelim buyuruyor ki Bir tartışmada haklı olduğu halde Allah rızası için tamam tartışmıyorum diye kenara çekilene cennetin ortasından bir köşk sözüm olsun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne diyeyim başka? Ya da başka bir söze gerek var mı kardeşlerim? Başka bir söze gerek var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana bir nasihat et ne buyurmuştu? Kızmak yok buyurmuştu. Kızmak yok. Kızma. O nasihat istiyor, kızma diyor. Kızdıktan sonra sen peygamberin hiçbir sözünü dinleyemeyeceksin zaten. Yani öfkene hakim olamazsan sen peygamber sözü dinleyemezsin ki nasihat dinleyemezsin ki değerli kardeşlerim evlerimizde öfkelenmemek kolay mı? cevabınızı duyuyorum o kadar kolay değil elbette kolay değil cennet ucuz mu? yerler gökler arası kadar cennet ucuz mu kardeşlerim? namaz kolay mı? oruç kolay mı? cihat kolay mı? Kolay ne var ki? Hayat kolay mı be? Yemek yemek kolay mı yahu? Dilinle geri yutmasan gitmiyor boğuluyorsun. Yemek bile zordur aslında. Su içmek bile o kadar kolay değil. Uyumak bile kolay değil. Yastık lazım, üstüne battaniye lazım. Gözünü kapatınca uyuyor musun hemen? Kolayı ne var bu dünyanın? Kolay değil elbette ama cennet. Allah'ın rızası Allah muhsin kullarını sever ben 80 yaşındayken 50 yaşında olan çocuklarım 40 yaşında olan çocuklarım desinler ki babamızın sinir sistemi alınmıştı herhalde ya bu annem niye hiç sinirlenmedi hayatında desinler bana hüsnü ü olur. Kabrime rahmet iner. Bir de çocuklarımın, eşimin yahu bu anam babam sinirlendi mi? Yani polise kaçmaktan başka çare yoktu. Kapçanak ne varsa dağıtırdı. Bu hiç hoş bir hatıra değil. Peki şöyle bir soruda duruyorum. Duyuyorum şimdi. Dinleyenlerim bana Söylüyorlar gibi geliyor İçime ata ata Kanser oldum hmm. Evet Doğru onun için oldun Haklısın Ali Emran suresinin 134. ayetinde allah Teala'nın yazdığı reçeteyi Okumadın sen çünkü Velkâzımînel <gülüyor> gâyza Öfkelerini içine gömerler Velhâfîn anin nâsı Sonra da onun turşusunu kurmazlar, kapatır giderlerdi o konuyu. Sen turşusunu kuruyorsun bunun. Çocuklara ses çıkarmıyorsun, kendi kendini kemiriyorsun. Soğanı beş kere doğuracak yerde otuz kere doğuruyorsun sinirinden. İşte affetmeyi beceremiyorsun. Affet, sil git. E ne olacak bunlar? Aaa, melekler silmiyor merak etme sen. Senin onu sildiğini görüyor melekler ve senin hasenatın arasında onu zikrediyorlar. Allah'ın izniyle, sen korkma, sen korkma. Onlar silmiyor. Kardeşlerim, bu bahsettiğimiz öfke gömmek ciddi bir nefis terbiyesi demektir aynı zamanda. Takva demektir, sabır demektir, ailede huzur demektir. Peki biz mümin evlerimizde Nefis terbiyesi diye bir bölüm yok muydu? Vardı. Takva diye bir bölüm yok muydu? Vardı. Sabırlı ev demedik mi? Dedik. Huzur istiyoruz demedik mi? Dedik. İşte onun kaynaklarından birisini konuştuk. Kardeşlerim bir başlığım daha kaldı bu konuda. Öfkelenmek bünyemizde var. Ama soğuk ve sıcağın bünyemizi etkilediği gibi öfkemizi artırıp indiren çevrede var. Eğer her gün sen olumsuz şeyleri sana yüz kere hatırlatan haber bültenlerini izlersen, programlar izlersen gelen arkadaşlar hep uyuz uyuz şeyler, ağır ağır şeyler, kaşıntıcı şeyler ve rahatsız edici şeyler konuşurdu. Hep memleketin dünyanın kötü hallerini konuşurlar ve sen de dinlersen, doğru dersen öfkeni yutamazsın. Öfkeni yut, Allah da günahlarını silsin. Ve cenneti kazan değerli kardeşim Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina muhammedin ve ala alihi Ve sahbihi ecmain Elhamdülillahi rabbil alemin.